69, numaralı konu, Amr İbnül As'ın Mısır savaşlarında düşmanları İslam'a davet etmesi am, Hz. Ömer'in Medine'ye dönüşünden sonra Mısır'a gitti, Elyon kapısına dayandı, Elyon eski Mısır'da bir şehirdi, Zübeyr de onun arkasından gitti, iki ordu birleşti, daha sonra bu kişiler Mısır Başpiskoposu Ebu Meryem'le karşı karşıya geldiler, beraberinde birçok da keşiş vardı, bunlar, Mukavkıs'ın memleketi savunmak için gönderdiği orduda bulunuyorlardı, Amr İbnül As Mısır'da, Sıra girdiğinde bu ordu İslam ordusuna karşı çıkmıştı. Amr onlara haber göndererek, acele etmeyiniz, önce söyleyeceklerimizi dinleyiniz, sonra da görüşünüzü belirtip istediğinizi yaparsınız. dedi. Onlar da savaşı hemen başlatmadılar. Amr onlara bana Ebu Meryemle Ebu Milia'mı gönderiniz de onlarla görüşelim diye haber yolladı. Onlar da bunu kabul ettiler. Her iki taraf da birbirlerine teminat verdiler. Amr İbnül As bu iki din adamına şunları söyledi: Siz bu memleketin rahiplerisiniz.